İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetlerde aldanmıştır. Bunlar sıhhat ve boş vakittir. Allah'ımız Celle Celaluhu her birimize sonsuz lütuflar ve nimetler bahşetti. Eğer onlar bize verilmeseydi mahvolurduk. Peki hangi lütuflar var? Hangi nimetler var? Tek tek sayalım mı? İnanın sayamayız, bitiremeyiz. Ömür boyu Allahu Teala'ya secde etsek, başımızı kaldırmasak, doğrulmasak dahi bir nimetin bile karşılığını hakkıyla eda etmiş olamayız. Bir gözümüzü kullanmanın, hatta gözü açıp kapamanın dahi karşılığını verecek durumda değiliz insan olarak. Evet, sağlık çok önemli. Sağlığımızı Allahu Teala'nın bir emaneti olduğu halde. Kıymetini bilmeden yaşıyor olmamız, aslında cehaletimizden kaynaklanıyor. Nasıl zannediyoruz? Önümüzde bir akarsu var. Bu akarsu, ben içinden bir kova su alsam da, almasam da nasıl olsa akacak. E, bir kova su alsam ben, ne eksilecek ki diye düşünüyoruz. Nasıl olsa akarsu. Halbuki, hadis-i şeriflerde, bir akarsuda alırken dahi israf etmemek aktarılmış. Biz öyle zannettik sağlığı nasıl olsa bu akarsu adı üzerinde akıp giden bir su ama bir gün o akarsuyun akmaz hale geleceğini unuttuk. Nasıl olsa harcı harca bitmez zannettik. Sağlık Allahu Teala'nın bizlere vermiş olduğu bir nimettir aslında. Nimeti veren Allahu Teala her nimette olduğu gibi bu sağlık nimetinden dolayı da bizi hesaba çekecek. Verdiği bir hanım, ene emanet olarak, bir koca, bir evlat, size bize verdiği bir ev, bunun gibidir sağlık. Öyle kullanmak istiyor diyemeyiz arkadaşlar. Bu vücut benim. Peki, ey kardeşim sen kiminsin? Benim, benim, benim deyip durduğun her şeyi sayalım. Cep telefonu senin, ev senin. Kiralık da olsa kiralamışsın sana ait şu anda. Araban sana ait. Kıyafetlerin sana ait mi zannediyorsun? Peki sen kime aitsin? Arkadaşlar biz yarın teslim edilecek bedenlerimizi en iyi şekilde toprağa ulaştırmak zorundayız. Nasıl olsa ölüp gideceğim. İbrahim abi ne gerek var? Aman atın ölümü arpadan olsun. Bu akıllı bir Müslümanın söyleyeceği söz değildir. Çünkü Müslüman sağlığı korumanın aslında en önemli görevlerden bir tanesi olduğu, yarın hesabını vermeden bir adım bile ilerleyemeyeceği bir dert olduğunu bilir. Dakikalarımız, nefeslerimiz, zikredecek, Allah diyecek dillerimiz bizde emanettir. Nasıl ki Elimizdeki parayı çarçur etmememiz gerekiyor. Kiramız var, ödemelerimiz var, faturalar vesaire. Bir gün bu sağlığın da gideceğini unutmayacağız. Şu vücut ve bedenimiz o kadar mükemmel bir yaratık ki içimizde değişik değişik organlar var. Siz şu an bu radyo programını dinlerken ve ben konuşurken karaciğerimin ne durumda olduğunu Bağırsaklarımda nelerin döndüğünü, hangi organizmaların kimler tarafından çürütüldüğünü ve hangi hormonların salgılandığından habersizim. Bakın konuşurken nefes alıyorum, gözümü kırpıyorum, dilim oynuyor, ses tellerimden hava geçiyor ve hiçbirinin farkında bile değilim. Aynı zamanda kalbim kanı pompalıyor, milyarlarca doku var, trilyonlarca hücre var. Son derece hassas ve güzel bir sistemle yaratılmışız. Esrarengiz, harika bir beynimiz var. Bir türlü yorulmayan kalbimiz var. Küçük dolaşım sistemimiz, büyük dolaşım sistemimiz var. Bugünkü laboratuvarları katlayan akciğerlerimiz var. Kimyagerleri kıskandıran karaciğerlerimiz var. Milyonlarca süzgece sahip böbreklerimiz var. Zor kırılan kemiklerimiz var. Daha neler var neler. Bunlar nasıl tıkır tıkır sağlıklı çalışıyor da düzenler bozulmuyor, işler ters gitmiyor, nasıl olur da hemen bozulmuyor ve yıllarca böyle sağlıklı kalabiliyoruz. Bu derece genişlik, büyüklük, derinlik, karmaşıklık içerisinde, vücut içerisinde binlerce sistem birbirine dokunmadan nasıl, böyle hayret verici şekilde çalışıyor. Sıhhat gerçekten insanı şaşırtan bir durum. Çok olağanüstü bir mucize. Bizde bir şey yok. Bizi mutlaka yönetip gözeten, koruyup kollayan var. Her an Allahu Teala'nın inayeti sayesinde var kalıyor ve yaşıyoruz. Her an yeniden onarılıyor ve yeniden yaratılıyoruz. Hücreler yenileniyor. Ta ki Ölüm anına kadar. Ama hayatın yanında ölüm, sağlığın, sıhhatin yanında hastalık var. Çünkü gerekli. Çünkü hikmetli. Hastalık, ölümü hatırlatan bir haberci. Ahireti ihbar eden, ihtar eden aynı zamanda bir varlık. Hiç ölüm olmasaydı, acaba dünya ne hale gelirdi? Ölüm, aslında bir kurtuluş. Yeni ve başka bir doğuş hasretin bitmesi ve sevgiliye kavuşma. İşte o kavuşma anında yüzümüzün kara olmaması için bizim için nimet olan sıhhatin imtihanını vermek zorundayız. Birazdan anlatmaya çalışacağım, o şekerlemeleri içerisinde ne olup ne bittiğini araştırmadan midemize götürürken de aynı dikkati özeni göstermemiz lazımdı çocuk ceryanda mı kalır acaba sıcaklar mı diye gösterdiğimiz özeni içerisinde kanserojen maddeler boya ve sağlığı berbat eden hatta şüpheli hatta haramların bulunduğu içeceklerin yiyeceklerin içirilmemesiyle yine aynı özeni göstermemiz ispatlamamız lazımdı bunu yapmadık sigarayı içerken Aynı özeni kendimize göstermedik. Yani esas kendimize saygımız yoktu. Veya bazı yerlerde saygılı olduk çocuğumuza, üşütmesin, hasta olmasın, sıcakta kalmasın derken, tüm kimyevi maddeleri içeren şampuanlarla çocuğumuzu yıkadık. Moda diye çocuğumuza nerede üretildiği belli olmayan, telefonları, radyasyon içeren tabletleri verdik. Ama bunların hesabını vereceğimizi, Galiba unuttuk. İşte o yavrumuz, oğlumuz, kızımız, yeğenimiz nasıl bizim için değerliyse, korumamız lazımsa kendi sağlığımız da aynı şekildedir. O annenin, babanın, amcanın, teyzenin, halanın da kendi sağlığına dikkat etmesi gerekir. Şimdi sorsanız anne babaya neden bu kadar çok çocuğa ilgi gösteriyorsun? Ne der? Ya ben onu seviyorum ama kendini de seveceksin. Onu seviyorsun ve diyorsun ki o bir emanet. Ama sana o sağlığı veren bunu emanet olarak verdi. Ona da aynı nazarla bakman lazım. Değerli kardeşlerim, ne kadar sağlığınıza dikkat ederseniz edin, bir gün hastalanacağız. Şu ana kadar hasta olmamış, hastalığı tatmamış bir dinleyicim olduğunu düşünmüyorum. Evet, ama bunu düşünecek ve hemen ardından şunu söylemeyeceğiz. Nasıl olsa hastalanacağım. Neden yeşil çay kullanayım, neden yağlı yemeyeyim, neden gece yatmadan önce yemek yemeyeyim, hasta olacağız öleceğiz. Bu intiharla belki de eşittir. Müslüman akıllıdır. Hastalıklar elbette insanlar için kaçınılmaz bir durumdur. Ama biz sebeplere sarılmak ve elimizden geleni yapmak durumundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı bakın ne buyuruyor. Belalara en fazla maruz kalanların başında Allah'ın seçkin kullara olan peygamberler gelir. Daha sonra da derecelerine göre diğer insanlar bela ve musibetlere maruz kalırlar. Yani anlıyoruz ki ilk peygamber, ilk insan kim? Adem aleyhisselam. Son peygamber kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İlk peygamberden son peygambere kadar tüm peygamberler hastalığı yaşadı mı? Evet yaşadı. İstisna var mı? Yok. Tedavi için gayret gösterdiler mi? Gösterdiler. Din ile tıbbın aynı kaynaktan beslendiğini biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Bunu unutmayınız. Yani güzel dinimiz fiziğe Kimyaya ne kadar önem veriyorsa ve bunu destekliyorsa yani insanların, hayvanların, bitkilerin yararına tüm ilimleri destekleyen dinimiz var. Hatta dinimizin emirlerinden tıbbi nebeviden birçok şey öğreniliyor. Tamam, bu müsbet ilimlere destek veriyor güzel dinimiz. Aynı şekilde sağlığa da, tıp ilmine de dikkat ediyor. Değerli kardeşlerim, beden insana verilen ne dedik büyük bir emanet. Tıbbın görevi de bu emaneti koruma yollarını araştırmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki programlarda hatırlayın bir hadisini paylaşmıştık. Ne buyurmuştu? İhtiyarlık ve ölüm hariç. İhtiyarlık ki ihtiyarlık kime geliyor, kime gelmiyor onu da bilmiyoruz. Gencecik insanlar ölüyor. Ölen hep ihtiyar mı? Değil. İhtiyarlık ve ölüm hariç bütün hastalıklara çare bulunabiliyor. Yeter ki biz bunu araştıralım, sebeplere yönelelim. İhtiyarlık gelecek. Eğer 80 sene yaşayacaksak, 80 sene sağlığını, sıhhatini 15-20 yaşında gibi koruyabilen insanlar, en azından 15 yaşında görünen bir insan müdahalesiz olarak yoktur. Dolayısıyla ihtiyarlık ve ölüm hariç tüm hastalıklara çare bulunabileceği aktarılıyor. Biz de koşturacağız, ümitsiz olmayacağız. Sağlık o kadar önemli bir nimet ki sağlığınız olmadan namazınızı bile sağlıklı insanın yapabildiği gibi kılamıyorsunuz. Allah diyebilmek için sağlıklı olan bir dile sahip olmanız lazım. Cennet için... Düşünen bir aklınızın, beyninizin olması gerekir. Yine sağlıklı atan bir kalbiniz yoksa, değil mi? Nasıl namazınızı kılarsınız? Nasıl orucunuzu tutarsınız? Midenizde bir rahatsızlık varsa, değil mi? İşte en büyük nimetlerden, başla gelenlerden bir tanesidir sağlık. Lütfen söyler misiniz, güzel kardeşlerim, dünyanın en güzel kokuları yanınızda olsa türlü türlü çiçekler yüzlercesi her birinin yanından geçerken ona ait güzel bir raiha kaplıyor diyelim ama yanınızda koku alma duygusunu yitirmiş bir kardeşiniz var sizin aldığınız kokuların binde birini dahi alamıyor beyninde veya burnunda bir hasar oluşmuş alamıyor koku alma Duygusu bitmiş, iptal olmuş. Söyler misiniz, o bin bir çiçeğin arasında... ...hangi kokuyu sevecektir? Maalesef hiçbirinden o lezzeti alamayacaktır. Onun için tüm çiçekler birdir. Kokusuzdur. Elleri olmayan bir kardeşimizi düşünün. Ya da felçli diyelim elleri olsa da. Onun için yavrusuna şöyle eliyle sarılamadan oğlum kızım diyemeden vefat edeceğini düşünün ve sorsanız en güzel sarıldığın an hangisi deseniz ne kadar saçma bir soru olur ve neyi istiyorsun diye elleri olmayan veya felçli bir kardeşimize sorsanız ne isterdin çoğu size ne diyecek biliyor musunuz yüz kişiye sorsanız en ön sırada vereceği cevaplar kardeşim kendi elimle bir bardak su içmek isterdim. Bir bardak su. Hanımıma şöyle saçına yanağına dokunmak isterdim. Yavrumun kıyafetini giydirmek isterdim diyecek. Ve en çok verilen cevaplar içerisinde şu da yer alacaktı belki. Rabbime secde etmek ellerimle. Subhanallah. Ne büyük bir nimetteyim. Bardakla. Kendim su içebiliyorsam ne büyük nimetteyim. Vücuduna birçok hortum bağlanmış, nefes dağlığı çeken koah hastaları var. E şimdi o kardeşlerimiz birçok nimetten mahrumlar. Bir nefesin kıymetini onlara sormak lazım değil midir? Biz birçok şeye şikayet edip dururken, o eksik, bu yok, bu fazla derken, bir nefessin bile sağlıklı alınabiliyor olmasının fevkinde miyiz? Lütfen söyleyin, konuşamayan bir kardeşimiz, dili dönmeyen, çocukluğundan beri o yeteneğini kaybetmiş bir kardeşimiz, belki size neler anlatmak istiyor, ona sorsanız dünyada en çok ne isterdin diye seslenmek isterdim. Hatun demek isterdim karıma, kocama, eşim, Kocacığım demek isterdim, yavruma Ahmed'im demek isterdim diyecektir. Ama biz bu saydığım nimetlerden belki hepsine, belki çoğuna sahip olduğumuz halde şükretmeyi bilmiyoruz. Bunun bir nimet olduğunu bile fark etmiyoruz. Bugün değerli kardeşim sabaha uyandınız ya, geceliğin eğer beliniz ağrımadan yatıyorsanız eğer başınız ağrımadan zong zong zong sabaha kadar sizi sızlatan bir ağrıyla uyanmadıysanız lütfen şükrediniz. Veya aynı şekilde sizin bir hastalığınız olmasa da canınız ciğerpareniz yavrunuza aynı tepkiyi göstereceksiniz. Canınız gider, hanımınız kocanız yatakta inlerken yan odadan inleme sesi gelirken nasıl sabahlarsınız çocuğunuzun ateşinde alarmı kurarsınız bir saatte bir çocuğun ateşine bakayım havale geçirmesin bunlar şükür sebepleri değil midir her ağrısız gece her ağrısız gün her alabildiğimiz nefes her görebildiğimiz o gözümüzle eşyanın şükrünü bir hesaplasak acaba Gideceğimiz yer neresi olur? Allahu Teala'ya ibadet edebilmek için sağlığımızı korumak zorundayız. En önemlisi bu vücut benim. Kimse karışamaz. Sana ne ya? Sen kimsin diyemezsiniz. Size melekler şöyle sual ederler. Esas sen kimsin? Sen kendini ne zannediyorsun? Benim benim dediğin hangi şey senin? Sen bile kendine sahip çıkamayacak ve öleceksin. O yüzden ihtiyarlık ve nedendi ölüm hariç, bütün hastalıklara çare bulunabileceğini zihnimizden atmıyoruz. Ama aynı şekilde ben daha erken ihtiyarlamama ve hasta olmama sebep olan şeyler nelerdir, onlardan da uzak durmam gerektiğini yan yana düşünüyorum. Hiç aklımdan çıkarmıyorum. Mü'min, ilk olarak kendi bedenine ve sağlığına saygı duyduğu gibi, başkalarının beden ve sağlığına da saygı gösterir. Etrafındaki insanlara da aynı saygıyı duymalıdır. Ve bir insan, çevreye de aynı saygıyı duyacaktır. Bir Müslümanın özellikle kılık ve kıyafetiyle dindar olduğunu İddia ettiği bir şekilde sokaklarda, çok affedersiniz, yere tükürmesi, başkasının sağlığına, çevre kirliliğine vesile olacak şekilde yerlere çöp atması en büyük hatalardan bir tanesidir. Zannetmeyin ki sadece bizler kendi kendimize kurşun sıktığımızda, yaraladığımızda, zarar verdiğimizde hesaba çekileceğiz. Çevreye karşı duyarsız olduğumuz, her şeyin de hesabını vereceğiz. İşte bunların hepsini, çocuğumuza namazı öğretmek durumundayız. Tamam, ibadeti öğretmek durumundayız. Onları öğretirken, sağlığın da emanet olduğunu, çevrenin de emanet olduğunu, kendi sağlığını olumsuz etkileyen, kötülüklerden korunmak gerektiği gibi, bizden kaynaklanan ve, Etrafı rahatsız ettiğimiz şeylerden de sorumlu olacağımızı unutturmayacağız yavrumuzu. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celalhu her birimizi farklı şekilde yaratmış. Farklı derken çok ortak noktamız var ama imtihan olarak farklı diyorum. Mesela kimimizi sağlıklı bir bedenle yaratmış, kimini hastalıkla imtihan edilecek bir bedenle yaratmış. Değil mi? Allah-u Teala'nın emir buyurduğu ibadetlerde, bedenin durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Yani Allah'ın bahşettiği sağlıklı bir beden, kulluğun yapılabilmesi için ne kadar büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden bedenimize verdiğimiz zarar, ve çocuğunuza, hanımınıza, annenize, babanıza, Allah'a karşı kulluğu olumsuz yönde etkileyecektir. Temizlik ve sağlık konusunda, şu 8 maddeyi bir ezbere bilelim tekrar edelim bir beden temizliği İslam dini buna o kadar çok önem veriyor ki namazınızı kılamıyorsunuz bu kadar ciddi bir durum beden temizliği İslam o yüzden temizliktir Müslüman o yüzden çevreye tükürmeyen çevreye çöp atmayan hatta çöpleri toplayan çok affedersiniz birisi yere tükürdüğü zaman onu temizlemeye en azından bir toprak örtmeye çalışan insandır. Beden temizliği. Buna gusül abdesti de dahildir. Gusül abdesti almadan namaz kılamıyoruz. Bırakın onu, abdest almadan kılamıyoruz. Ya yemeklerden önce ve sonra elleri yıkıyoruz. Hatta bundan sevap dahi kazanıyoruz. Bir, beden temizliğidir. Sıhhatin olmazsa olmazı. İki, Özellikle bugünlerde çokça aradığımız bir haslet. Ağız ve diş temizliği. Maalesef şu dişlerimizi bir türlü temiz tutamıyoruz. Ağzımız sapsarı. Birbirimize yaklaşırken maalesef bunu daha iyi anlıyoruz. Belki dişin çürüğünden kaynaklanıyor. Ama yine önem vermediğimizi gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyurdu? Şayet. Ümmetime zor geleceğinden endişe etmeseydim her abdeste misvak kullanmayı şart koşardım. Misvak kullanmak ne kadar güzel. E ben kullanamıyorum. Tamam. E diş fırçası kullan. Yine de misvak yanında bulunsun. Aralara girmiyor mu mesela misvak? Araların temizlenmesi lazım. Şimdi bunların ince ince kürdanları icat edildi. Çok da ucuz bir paketin içinde 50 tane var. Bir tanesi 3 gün 4 gün gidiyor size. Diş ipleri var ya. Onun biraz daha böyle plastik incesini üretmişler. Affedersin dişlerinin arasına diş etlerinin aralarında kalanları çıkartabiliyorsun. Sonra misfakla güzelce fazla bastırmadan şöyle temizle. Misvağını koy. Diş fırçanı kullanacaksan da kullan. Ama burada... Yeri gelmişken bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Diş macunlarının çoğunun içerisinde bazı zararlı kimyevi maddeler var. Bunu dikkatle lütfen seçiniz. İçerisinde paraten, sls, sodyum, loral sülfat ve florür gibi maddelerden arındırılmış tamamen organik bitkisel diş macunları var. Çok çok pahalı değil bunlar. Eğer hiçbir şey bulamadıysanız, ılık bir suyla da dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. İllaki bir diş macunu almanıza gerek yok. Alacaksanız da tekrar ediyorum. İçeriğinde şöyle bakın, bir diş macununun hangi maddeler var? En az 10-15 tane madde var. Bilmem ne asidi, bilmem ne şusu, bunların hepsi, maalesef dişleri gıcır gıcır parlak gösteriyor olsa da, geçici çözümlerdir ve bunların bir kısmı yutuluyor, e, yutulduğu zaman da birçok kanseri davetiye çıkartıyor, aman dikkat özellikle çocuklarınıza, yavrularınıza bu alışkanlığı getirin, eğer diş fırçası kullanacaksanız yumuşak bir diş fırçası kullanın ve SLS ve parapen içermeyen florur, florit birçok madde var, Bunların olmayanları var. Buradan tabii şu marka diyemem. Üç dört tane marka var hamdolsun. Helal belgesi almış. E zaten bir macun üç günde bitmiyor. Küçük küçük mercimek büyüklüğünde kullanırsanız bir ay iki ay gidiyor bir macun. Sekiz lira altı lira neyse verilir yani para. Ama lütfen dikkat edin içerisinde ne olup ne bittiğine bakın. Tamam ikinci madde. Misvak kullanmak dedik, ağız ve diş sağlığı dedik. Sünnet olarak her abdesti aldıktan sonra namaza duracaksın böyle bir misvakla. Hiçbir zararı olmaz, faydası olur. Ve üçüncü madde. Arkadaşlar, çevre temizliği. Bu bir Müslümana yakışmayan çok büyük hatalarımızdan bir tanesidir. İslam dini temizliği imandan saymıştır ya. Ne dedik birinci maddede namaz dahi kılamıyorsun. Kur'an okuyamıyorsun ya. Bu kadar temizliğe dikkat ediyor. Yoldaki bir engeli kaldırmayı sadaka olarak değerlendiriyor. Fıkıh kitaplarımızda ne yazıyor? Hocalarımız ne anlatıyor? Durgun suları, ağaç diplerini, ortak kullanım yerlerini kirletmeyeceksiniz. E zaten her şey Allahu Teala'nın. O yüzden nasıl olsa bu orman, beni kimse görmüyor. Bu deniz bu yol diyemezsin, melekler o attığın çöpü kaydediyorlar. Çok affedersin, kirlettiğin her yeri devlettin diyelim olmaması gereken bir şey, o şekilde bıraktın, kaydediliyor. Öyle otobanda giderken salladın poşetleri, etrafa hepsi kaydediliyor. Sen zannetme kimse görmüyor. Çevre temizliği de çok önemli. Ve sağlık sıhhatle alakalı olarak, dördüncü maddemiz ah ah yine hatalarımızı hatırlıyoruz az yemek arkadaşlar az yemek yine hadis-i şeriflerde buyruluyor midenin üçte birinde yemek olacak üçte birinde hava olacak yani nefes almamız için üçte birinde su olacak midemizin üçte biri havayla üçte biri nimetle yemekle yine üçte biri suyla dolu olacak hani nerede? günümüzde birçok hastalığın sebebi Aşırı yemektir, düzensiz yemektir ve içeriğini bilmeden yediğimiz abur cuburlardan kaynaklanmaktadır. Birazdan vakit olursa o abur cuburlar ah ah onlardan da bahsedeceğim. Hayatınızdan çıkardığınız zaman o abur cuburları, o asitli şeyleri, o ambalajlı ürünleri ne kadar sağlıklı olduğunuza şaşıracaksınız. Hem de ruh sağlığınız da düzelecek. Birazdan anlatacağım inşallah. Evet, dördüncü madde. Az yiyeceğiz. Midemizi zor da olsa biraz boş bırakacağız. Yani bizde şöyle bir gelenek var bildiğiniz gibi. Oh be, elhamdülillah tıka basa doydum. Yahu bir kişilik insanız, üç kişilik yemek yiyoruz bazen. Hele hele Ramazan-ı Şerif geldi. Ramazan-ı Şerif'te her yıl benzer şeyler oluyor. Kulağımıza geliyor. Zaman zaman çünkü biz de bunları yaşamıştık. Her ne kadar şimdi tebessümle karşılasak da iftar vaktini bekliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan okunuyor. Hurra duamızı ediyoruz. Çorbalar, sular, hurmalar, salata, yemekler, ara sıcaklar, orta sıcaklar, sonraki sıcaklar, gelecek senenin sıcakları derken, efendim, mide şişiyor. Bu sefer hemen iki tane... Kemerden boşluğu şöyle bırakıyoruz. Çok kötü yedim ya. E yedin tabii abi 3 kişilik yemek yedin. Sonra nefes alamıyorum. Kalbim çok kötü atmaya başladı. Çarpıntı oldu bende. Tansiyonum fırladı diye kalıyoruz. Bir türlü çünkü düzgün yemek yemiyoruz. Çiğnemeyi de bilmiyoruz. Ve fast food diye bir şey çıktı. Hızlı yemek. Ne kadar önemli adamız değil mi? Çok hızlı yemek yememiz lazım, vaktimiz yok çünkü, çok koşturuyoruz. Yarım saat yemeye vakit ayıramıyoruz, hemen ayakta yemem lazım. Çiğnemeden, hızlı hızlı, hem de moda, şöyle hamburgerler, çizburgerler değil mi? Hangi yağda kızartıldığı belli olmayan, akşama kadar vıcık vıcık saatlerce kaynayan yağların içerisinde ne olduğu belli olmayan şeyleri tüketmem lazım. Karnım doysun da, işte bak dördüncü madde ne kadar önemli değil mi? Az yemek. Beşinci maddeye geçtik. Zararlı yiyecek ve içeceklerden kaçınma arkadaşlar. Şimdi bazı maddeleri size anlatacağım. Alkolü, uyuşturucuyu, sigarayı falan geçiyorum. Bunlar israf olacak şu anda. İsraf etmeyelim vaktimizi. İslam'da bunların ne kadar yasak olduğu, haram olduğunu biliyoruz zaten. Uyuşturucusu, alkolü, hatta sigara konusunda... Çok büyük sıkıntılar var. Alimlerimiz bu konuda bazı uyarılarda bulunuyorlar. Aman dikkat! Yani net olarak evet şu haramdır denmese de diye başlayan cümleleri var. Aman dikkat edin. Bu konulara girmiyorum. Benim işim değil. Ama bak zararlı yiyecek ve içeceklerden bahsedeyim sanırım. Kullanacağınız bir ürünün içerisinde aspartam olmayacak. Kanserojen madde sakkaroz, glukoz, mısır şurubu. Efendim modifiye mısır nişastası, bilmem hangi aroma gibi şeyler bize zarardan başka bir şey vermiyor. Mesela ben maden suyu içiyorum limonlu diyen bir kardeşim lütfen içeriğine bir bak. Limonlu mu yoksa limon aromalı maden suyu mu? İçinde %0.0.0.1 gibi bir limon aromasının olduğu bir şeyde limonlu soda içiyorum diyemeyeceğiz. O aromayı böbreklerimize göndereceğiz. Sade için arkadaşlar. Limon istiyorsanız limon sıkın. Başka devam edelim asitli şeyler. O içerisinde karbondioksit vardır. Bu sizin için zararlı değildir. Çünkü karbondioksit vücudumuzda var. Tamam. E zaten affedersin gaz çıkarmanın en önemli yolu karbondioksit işte. Karbonat var eskiden. İçilebilir. Bir toz halde de oluyordu. Mide rahatsızlıklarına iyi geliyordu. Tamam karbondioksit var. Başka ne var? Arkadaşlar. Glikozun en vahiy çeşidi aspartam ve çok yüksek derecede şeker var o içtiklerinizde ve kimyevi birçok madde katılıyor hatta bazı içeceklerin siyaha yakın bazı içeceklerin içerisinde böceklerden elde edilen boyalar kullanılıyor İş daha tehlikeli boyutlara geliyor bir bardak bir içecek içtiğinizde ismini vermiyorum Yaklaşık 12 tane kesme şekere yakın şeker tüketiyorsunuz. Vay be içim serinledi derken bağırsaklarınızın, yemek borunuzun ne hale geldiğini görmüyorsunuz. Bununla ilgili olarak eğer ben bir test yapmak istiyorum, deney yapmak istiyorum derseniz bu içecekleri tuvalet taşında kullanın. Evet yanlış duymadınız. Eğer bir leke varsa diyelim... Tuvalet taşınızda veya daha kolay bir örnek olsun çok inatçı kirler var. Bulaşık makineniz zorlandı veya tabak zorlandı elinizde yakıyorsunuz. Bu içeceklerden bir dökün, bir iki üç dakika bekletin nasıl tertemiz yapıyor. Neden? Sizin de midenizi mahvediyor işte. Anca temizlikte kullanabilirsiniz bunlar. Bir arkadaşıma eşantiyon denilen ücretsiz bir kasa bir içecek getirmişler bir buçuk litreden oluşuyor o da bana sordu sen içer misin dedim Allah korusun ya ben de içmiyorum ne yapsam o da bir yerde duymuş tuvalet temizliğinde kullanmışlar bunu bir müslümana verirsem o da zarar görecek bundan diye bildin diyor tertemiz yaptı her tarafı diyor bu kadar rezil kepazelik bir durumdayız şu an biz nasıl sıhhatimizin derdinde olmayız İçeceklere aman dikkat ediniz Birileri paraları kazanmak için Bildiğin normal şeker bile kullanmıyorlar artık Ketçap alıyorsunuz ketçapın içinde Arkadaşlar 1 kilogram ketçapın içinde 8 veya 10 gram şeker kullanılması gerekiyor en fazla Onu bile şeker değil de glikoz kullanıyorlar Böyle kimin ne yaptığının belli olmadığı bir yerdeyiz Sağlığımızı hiçe sayıyoruz Ve şimdi geldik O yavrularımıza Verdiğimiz gofretleri Geldik çikolatalara Geldik şekerlemeleri Lütfen bundan sonra Alışveriş yaparken O çocuğunuza Uzattığınızda yüzündeki tebessümü Görmek için sabırsızlandığınız O şeyler var ya Janjanlı ürünler böyle oh, Güzel paketlenmiş Aromalı Ağzınıza attığınız zaman böyle yüzünüz böyle Zevkten dört yaşı oluyor İşte onların hepsinin neden üretildiğine bakın birçok bisküvenin içerisinde margarin şu an kullanılıyor yani bitkisel yağ eğer bitkisel sıvı yağ deniyorsa sıkıntı yok onda ama çoğunda şu, maalesef böyle kurabiye türü şeylerde hemen böyle gidiyoruz bakkala alıyoruz ya çayın yanında iyi gidiyor falan abur cubur dediğimiz şeyler içinde damarlarınızı tıkayan o margarin türevleri var Haberiniz olsun ve üzülerek söylüyorum ben yıllarca bu tür şeyleri yemeyen tüketmeyen birisi olarak dikkat etmeye çalışıyorum en azından öyle diyeyim o kadar ender buluyorum ki bazı şeyleri bazen 15-20 dakika boyunca bir çocuğa misafirliğe gidilecek diyelim veya evdeki yavrularıma bir şey alırken kılı kırk yarıyorum ve vakit kayboluyor. Ona bakıyorum, onda şu var. Buna bakıyorum, bunda şu var. Sonra diyorlar ki peki İbrahim Bey ne yapacağız? Hiç çocuğa bir şey vermeyecek miyiz? Abi gerekiyorsa verme, farz değil ki bu. Allahu Teala'nın farzı yok. Hiçbir kitapta böyle yok. Çocuğuna mutlaka zararlı olduğunu, çocuğunu mutlu etmek adına kanserojen olduğunu bile bile elin boş gitmeyeceksin, alacaksın diye bir ayet hadis yok. Hanımlarımız ne günadırıyorlar? Hanım kardeşim alsın. Orijinal pancar şekeriyle beraber, şekeri de az kullansın, zencefilli, ne bileyim artık, fındıklı, limonlu kek yapsınlar çocuklarına. Haftada bir kez, abur cubur alacaklarına. İşte bakın, program başında dedik ya, keçicik yavrularımız, aman üşümesinler, ay hasta mı olacak, ay bilmem ne mi olacak dedik ya, aynı özeni, hayatımızın her anında göstermeliyiz. Bu büyük bir sıkıntı. Geçtik, Şampuanlara, şampuanların içerisinde çoğunda paraben maddesi var. Paraben, SLS yazar, sodyum, loral, sülfat, letyum der, şu bu, şimdi radyo yeni olduğu için telaffuzu farklı anlayabilirsiniz. Siz şöyle yapın, mutlaka ve mutlaka bu yayından sonra şampuanın içindeki zararlı maddeler diye lütfen yazın bir araştırmanın sonuçları benim tüylerimi diken diken etti ben o günden beri şampuan kullanmıyorum, seneler oldu ne kadar olduğunu hatırlamıyorum şampuan kullanmıyorum, size de tavsiye etmiyorum, hatta hanım kardeşlerimiz var, onlar da kullanmıyorlar, hanımlar belki şöyle düşünecekler İbrahim abi siz erkeksiniz erkekler pek işte şöyle saçları uzun değildi, şuydu, şuydu buydu diyecekler mesela ama lütfen dinleyin eğer saçınıza iki hafta hadi bilemedin üç hafta imkan verirseniz sadece defne sabunu ve zeytinyağı ile beraber yani zeytinyağlı güzel kaliteli bir sabun alın. Defne bakın unutmayın defneli ve zeytinyağlı olsun ve siz bu kullandığınız sabunla bir iki hafta saçınızı yıkayın. Hanım kardeşlerim sabretsinler ama neden? Saçın çok affedersiniz amiyane bir tabir kullanacağım. Anasını ağlattık. Hep ağlayanlar anne oluyor. Saçın anneciğini ağlattık yıllarca mahvettik. Bundan 100 yıl önce şampuan mı vardı? 50-60 yıl önce şampuan mı vardı? Hanımların saçları gürül gürüldü bu kadar kellik de yoktu. Çünkü kimyevi maddelere alıştırdık saçımızı. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yarattığı güzelim saçlar o yağ dengesini mahvettik. Ve mahkum hale getirdik. Şimdi istersen şampuan kullanma bakalım. Bak saçın ne hale gelecek. İstersen bırak sen şampuanı. Bir de ne var? Saç kremi. Hadi kullanma bakalım. Bunların hepsi birilerinin cebine para doldurma fırsatıdır. Bilmem neli özlü, bilmem neli ölün şampuanlar falan. Mahvettik saçımızı. Hanımların... Rahim kanseriyle alakalı bir araştırma yapılıyor. Bir madde var. Bu madde rahim kanserinde bulunan bir madde. Bakıyor doktorlar, araştırıyorlar. Allah Allah bu yumurtalıklarda efendim, olan bir bakteri değil. Bu nereden geliyor? Bir bakıyorlar şampuanlardan bazılarının içindeki madde. Allah Allah. E şampuanla ne alakası var? Saç nerede? Ama saçın diplerinde ne var? Kan damarları var. Saçınıza sürdüğünüz şeyde o kimevi maddeler kana karışıyor ve en alttaki organa kadar gidiyor. Ben bunu öğrendikten sonra biraz daha araştırmaya başladım ve şampuan kullanmamaya karar verdim. Bunu da sizlerle bir kardeşiniz olarak paylaşıyorum. Uyup uyumamak size kalmıştır. Özellikle yavrularımızı alıştıralım. Şöyle saçım gürül gürül olmuyor bilmem ne yapmıyor bir iki hafta bak defne sabunu ve zeytinyağı ile beraber şöyle temiz bir yerden alama öyle sallamasyon olmasın zaten sabun hemen bitmiyor bak neler olacak Allah'ın izniyle sonra ne dedik içecekleri anlattık asitlileri anlatmaya çalıştık şampuan dedik kardeşlerim özellikle ve özellikle ambalajlı ürünlere dikkat edeceğiz. Kullandığımız parfümlere dikkat edeceğiz. O şampuanlar nasıl kana karışıyorsa kullandığımız parfümlerde deri tarafından emiliyor ve bazı sıkıntılar olabiliyor. Onlara da dikkat edin eşyalarınıza sıkmaya çalışın onları. Yani ensenize değil eşyalarınızda olsun o parfümler evde de kullandığınız şeyler. Bunları da anlattıktan sonra aslında daha çok var madde ama başka bir program inşallah olur veya suallerde cevaplarız tedavi süreci sıhhati konuşuyoruz ya arkadaşlar sakın ben bu başıma gelen hastalığı imtihan olarak biliyorum o nedenle doktora gitmeme gerek yok ne kadar ağrı çekersem o kadar Allah'ın indinde değerli bir kul olurum diye düşünmeyeceğiz sakın böyle bir cahillik yapmayacağız benim Rabbim Celle Celaluhu bana bunu bir nimet olarak vermiş. Dolayısıyla ben bu nimetin hesabını vereceğim diye düşüneceğiz. Sakın bunu böyle sineye çekeyim, doktora gitmeyeyim demeyin, tedaviye gideceğiz. Sonra tedaviye giderken beni tedavi eden doktordan ben şifayı buldum diye düşünmeyeceğiz. Her şey ama her şey bir imtihandır, bir vesiledir diye düşüneceğiz. Bu kardeşimiz, bu doktor da kendine verilen görevi yerine getiriyor. Şifayı da veren benim Rabbim diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Sakın, ruh sağlığı da bunun içine giriyor. Ruh sağlığı da dişin ağrıdığı zaman diş hekimine gitmen gibidir, gideceğiz. Ben deli miyim ya, ne işim var falan demeyeceğiz. Yeter ki gideceğiniz kişi biraz daha böyle... Ee, sizin dini görüşünüze yakın birisi olsun da namaz ne ya öyle saçmalık mı olur kılma namazını falan diyecek bir kişi olmasın İyi kişilere gidin evet özetleyecek olursak iki nimet var insanların çoğu bunda yanılmaktadırlar aldanmaktadırlar nedir onlar sıhhat ve boş vakittir ya hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilmek zorundayız Boş vakit, zaten ayrı bir hastalık ama sağlığın kıymetini de kaybettiğimiz zaman anlayacağız. Allah korusun. Nasıl ki emanete sahip çıkacağım, vücudumda emanet dikkatli olacağım. Nasıl bebeğimi düşünüyorum, kendimi de düşüneceğim. İnsanların çoğunluğu, Sağlığı elden gitmeden kıymetini bilmez. Boş vakti varken vaktin kıymetini anlamaz. İki eli iki ayağı bir çuvala girince insanın aklı ne olur başına gelir. Değerli kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri gafletten uyandırsın. Verdiği nimetleri isyan etmeyenlerden eylesin. Biz yine dua edelim. Ya Rabbi dünyada da bize afiyet huzur sıhhat nasip eyle. Bizler aciziz. Biz dua ederken ya Rabbi madem hastalıklar ecil kaynağı bize hastalık ver diyemeyiz, kaldıramayız. Ne olur? Bizlere acı ve dinleyen kardeşlerimizle beraber ey Rabbimiz Celle Celaluhu sağlık, sıhhat, afiyet nasibeyle iki yerde de. Amin. Kardeşlerim hava atayım, modaya uyayım derken de sağlığı bozmak çok büyük bir tehlikedir. Allah'ın huzuruna giderken yüzümüz kara olur. Evet, sağlığımıza zararlı olan gıdalar, bazı ürünler, şunlar bunlar var dedik. Peki bunlar neden üretiliyor? Nedeni aslında belli. Daha kolay para kazanmak, daha fazlasını kazanmak veya bir ürünün bozulmasını önlemek. Yani poşetin içerisinde bir cips düşünün. Bu cipsin belki ömrü iki gündür ama uzun süre gitmesi için yani hem ürünün parasal değeri, Bozulduğu zaman kime satacaklar onu düşünüyorlar. Hem de tabi bozulduğu zaman da sağlığa daha da zararlı olacak koruyucu madde ekleyelim diyorlar. Altı ay bir sene gitsin. Düşünün bir süt ya süt süt. Bildiri süt. Sütü bir gün bekletin bakalım sıcakta ne hale geliyor. E altı ay bir sene boyunca e, bu sütün muhafaza edilmesi gerekiyor diye düşünüyorlar. Ve içine bir sürü katkılı maddeler giriyor. İşte diğerlerini de bunlar gülüyor. Nemlenmeyi önleyici, topaklanmayı önleyici falanı filanı. Yani işin özü şu. Ambalaj içerisinde fabrikadan üretilmiş bir ürün eve sokmamamız lazım. E şimdi ne yapacağız? Sokmamaya çalışacağız. Alternatifler var mı var? Aklımızı kullanacağız arkadaşlar. Olabildiğince doğal beslenmeye çalışacağız. Size hazır gıdalarda en çok kullanılan 10 katkı maddesi ve insanı dehşete düşüren zararlarından bahsetmeye çalışacağım. Bunların birçoğu şu anda anlatılıyor, işin uzmanları bas bas bağırıyor bunları yemeyin diye. Ama diyorsunuz ki uzmanlara yani bunlara niye izin veriliyor peki? Efendim şöyle bir şeye göre bilmem hangi üniversitedeki bilmem neye göre daha ispatlanmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı diye böyle bir ortalıkta bir şey var gürültü kirliliği var, kafa karışıklığı var. O yüzden de efendim biz ne yapalım? Dünya Sağlık Örgütü bunlara onay vermiş. Biz de veriyoruz. Üretimine izin veriyoruz diyorlar. İşte burada iş bizde bitiyor. Aklımızı kullanacağız. Yani bir beş saniye vaktimiz yok mu? Bakacağız. Özellikle hanım kardeşlerimiz çamaşır suyuyla çok fazla haşrı neşir olmayacaklar. Kimevi malzemelerle. Halı için ayrı. Efendim, bulaşık için ayrı. Fayanslar için ayrı yok mobilyalar için ayrı ayrı ürün ürün ala ala kendimizi mahvettik bunları aza indireceğiz mümkün mertebe arkadaşlar şimdi bu maddeler hangileri aspartam demiştim toz şekerden 180 kat bu aspartam denilen şey daha da tatlı ama bunu vücut şeker olarak almıyor algılamıyor Toz şekerden 180 kat daha şekerli gibi görünüyor. Peki bu katkı maddesi nerede üretilmiş? Toprakta, tarlada değil. O bile yeter. 1965 yılında James Mac Charlotte tarafından yapay bir tatlandırıcı olarak üretilmiş. Çok ucuza mal olduğu için E951 koduyla kullanılıyor Avrupa Birliği ülkelerinde. Her yerde kullanılıyor. Parkinson, Parkinson obezite gibi çok ciddi hastalıklara kapı araladığı konusunda insanlar uyarılıyor beynin işleyişini yavaşlattığı gibi kanser türleri içinde tetikleyici vazifesi gördüğü söylenen aspartamdan kaçınmak imkansız eğer e, çocuğunuza bu kapalı ürünlü şekerlemeleri alıyorsanız Tabii resmi raporlara bakıldığında endişe edecek bir şey yok gibi görünüyor çünkü Amerika Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere 90'dan fazla ülke aspartam kullanımına izin veriyor onaylamışlar bu durumu bunu da sizlerle paylaşalım yüksek fruktozlu mısır şurubu eyvah yani mısırın geçirdiği birçok sayısız Kimyasal işlemden sonra bu yapay tatlandırıcı ortaya çıkıyor. Şeker diyorlar buna da, fruktozlu mısır şurubu diyorlar. E, obezitenin başlıca sebeplerinden bir tanesi, aynı zamanda pankreas kanseri olma ihtimalini %87 oranında arttırdığı söyleniyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler varmış. Erkek farelerin büyümelerinin durduğu, dişi farelerin, Ergenliğe giremediklerini gözlemişler bu nedenle buraya lütfen dikkat ediniz bebek mamalarında kullanımı yasaklanmış e peki büyükler ne olacak soru işareti doğal şekerden çok daha ucuza mal oluyormuş bu kimyasal şeker İnanılmaz ölçüde ucuz olduğu için o asitli diye açıp içtiklerimizin içerisinde ve soğuk çayların içerisinde hemen her şeyin içerisinde fabrikasyon içinde var. Buna lütfen dikkat edin bunun belli bir kodu yok. Monosodyum glutamat. Monosodyum glutamat. Bu niye ne diye geçiyor? MSG diye geçiyor. Ambalajın üzerinde E621 koduyla kullanılıyor. Lezzet arttırıcı. Peki nelere sebebiyet veriyor iddia olarak? Sara epilepsi, Alzheimer, Parkinson, göz retine tabakasının hasarı, yağ birikimi, obezite ve diyabet gibi yani şeker hastalığı gibi. Bu da cipslerde kullanılıyor. Zaten yağlı, vıcık vıcık yağlı bir cipsi neden yeriz anlamıyorum. Kendiniz bir patates kızarttınız ayda yılda bir kez. Kendiniz tertemiz yağınızla kızarttınız. Hangi yağda kızartılıyor? Bu fast food'larda bunlarda çok var. Peki bir anne baba olarak siz acaba bu patates kızartmalarının veya köfteleri kızarttığı yerleri, Pilişleri kızarttığı yağları gör, görüyor musunuz? Günde kaç kez değişiyor? 150 derece, 200 derecede kaynatılan o yağlar bir kullanımda 50 litre yağ kullanıyorlar. Acaba kaç saatte bir değiştiriyorlar? Veya günlük değişiyor mu bu yağlar? Bunu bilmiyoruz. Hadi bakalım patates kızartması hamburger diyoruz. Bunu aklımızı kullanarak önüne geçeceğiz. Ve ben ketçabı çok seven bir kardeşiniz olarak ketçap yiyemiyorum. Neden? İçerisinde her türlü şey var ve bulamıyorsunuz da. O yüzden salçayla idare etmek zorunda kalıyorsunuz. Mayonezin birçok türünde var. Peki trans yağ birçok yerde yasaklanmış kalp krizi, damar tıkanıklığının e, müsebbipleri arasında. Yıllarca bize yedirdiler, damarları tıkadılar. Aynı margarin gibi. Aman tereyağı yemeyin dediler köylüleri küçük gördüler ay pis kokuyor hayvansal işte bu tereyağı zararlı dediler aman sade yağ kuyruk yağı yemeyin dediler alın size margarin dediler fabrikasyon birileri trilyonları yuttu efendim parayı götürdü lakin biz de mahvolduk bunun da hesabını verecekler ama şimdi ne oldu trans yağ içermez ürüne bakıyorsunuz peki içeren o ürünleri bize nasıl yedirdiniz Hidrojenize yağ diyorlar mesela şimdi üzerinde yazmışlar demek ki zararlı onu itiraf ediyorlar trans yağ içermez peki bunca sene içerilen o trans yağ içeren ürünleri yiyen insanların hakkı ne olacak onların hastalıkları ne olacak sonra sodyum sülfit nelerde var bunlar biliyorsunuz bunlar Sosis salam gibi ürünlerde çok fazla var pizza gibi ürünlerde çok fazla var yani raf ömrünü uzatmak için niye kullanıyorlar bunları raf ömrü uzasın diye bir ayda bozulacak şey 5 ay 6 ay bir sene gidiyor mesela pizza gibi dondurulmuş ürünlerde et ürünlerinde oluyor bunlar tabi kullanım amacı ne kadar masum gibi görünüyor ama başta kolon kanseri olmak üzere mide hastalıkları gibi birçok yan etkisi var. Hatta lösemi riskini %700 oranında arttırıyormuş. Bazı uzmanlara göre sodyum sülfit çocuklarda beyin tümörü oluşumuna bile sebep olabiliyor. E biz ne yapacağız diyorsanız hala yemeyeceğiz, ölmeyiz, sosis salam yemezsek. Sodyum nitrat veya sodyum nitrit neymiş bu? E251 koduyla kullanılıyor. Yine raf ömrünü uzatmak için. Genelde sucuklarda bunlar kullanılıyor. Bazı iddialar var. Yine söylüyorum iddia bunlar. Kanser türleriyle sıkı bir bağlantısı olduğu şeklinde. Hatta bebek mamalarında kullanılan bir e, maddeydi. Bu da onun ispatı belki de zararlı olduğunun. Çünkü sodyum nitrit kullanılmaya e, son buldu, yasaklandı e, bebek mamalarında. dioksit astım hastalarının özellikle uzak durması gereken çiğ gıdalarda kullanılması Amerika'da yasaklanmış kramplara kan basıncının düşmesine göğüste sıkışmaya nabız hızlanmasına sebep oluyor yine bir gıda koruyucusu olarak kullanılıyor bunlar e, dondurulmuş ürünlerde dondurmalarda kullanılıyor fırınlanmış ürünlerde kullanılıyor yani yine maalesef potasyum bromat fırın ürünlerinde kullanılıyor. Rengi beyazlatma ve şişirme, hacmi arttırmak için kullanılıyor potasyum bromat. ABD ve Japonya dışında tüm dünyada kullanımı yasaklanmış ancak bazı un üreticileri bu maddeyle ellerindeki unu beyazlatmak ve fırınlara normal bir un olarak pazarlıyor. Bu yüzden beyaz ekmekleri güvendiğiniz fırınlardan alın. Hatta Mümkünse beyaz ekmeğe hayatınız boyunca veda edin. Beyaz ekmek yemeyin. Ya e, efendim, kepekli, tam buğdaylı, çavdar veya işte yulaflı neyse ürünleri tercih etmeye çalışın. Birçok kardeşimiz evinde ekmek yapmaya başladılar. Artık bunları kullanmaya başlayalım. Nasıl olsa bedavaya gelmiyor. Diyelim geldik programımızın nihayetine en güzel emanet ve bize bu emaneti veren Mevlamız Celle Celaluhu'na hamdü senalar olsun diyorum. Sizleri O'na Celle Celaluhu emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.